Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve ne'ûzu billahi min şurûri ve seyyiât amalina Men yehdihillahu fe lâ ve men yudlil fe Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma ba'd fe inne estaqa al-hadîs kitâbüllah ve hayral hedîye Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Zevercet kitabında kitab Siyah, Siyam, oruç kitabındayız. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 185. ayetine mealen şöyle buyurmuştur. Ramazan ayı ki insanlar için hidayet olan Kur'an, doğru yolu gösteren ve hak ile batıl ayıran apaçık deliller halinde onda indirilmiştir. Sizden her kim o aya şahit olursa oruç tutsun. Hasta olan veya yolculukta bulunan kimse için sayılı olmak üzere diğer günler vardır. Allah sizin için kolaylık ister, sizin için zorluk istemez. Böylece sayıyı tamamlayasınız ve sizi doğru yola ilettiğinden dolayı Allah'a yüceltesiniz. Umulur ki şükredersiniz. Evet, Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında Kadir gecesinde dünya semağına, Beytül İzzet'e indirilmiştir. Sonra 20 senelik müddet içerisinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a, durumlara göre parçalar halinde indirilmiştir. Yani dünya semana toptan indirilmiştir. İbn-i Abbas radıyallama'dan gelen sayh rivayetleri de belirtildi üzere. Orucun fazliyeti 531 olur rivayet. Recabin Hayve rahimullah'tan Ebu Umame radıyallama dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu hazırladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip dedim ki, Ey Allah'ın Resulü benim şehit olmam için dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım onları sebadettir ve ganimetle döndür dedi. Bunun üzerine savaştık, selametle ve ganimetle döndük. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci bir ordu hazırladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim ve Ey Allah'ın Resulü benim şehit olmam için dua et dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım onları selametle ve ganimetle döndür buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü bir orada hazırladı. Yine gittim ve ey Allah'ın Resulü sana iki defa gelip benim şehit olmam için dua etmeni istedim dedim. Sen Allah'ım onları selametle ve ganimetle döndür dedin. Bunun üzerine savaştık selametle ve ganimetle döndük. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim ve dedim ki ey Allah'ın Resulü bana öyle bir şey emret ki senden onu alıp tutunayım da Allah beni ondan faydalandırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sana orucu tavsiye ederim. Zira onun gibisi yoktur. Ebu Umame radıyallahu anh, hanımı ve hizmetçisi bundan sonra günü ancak oruçlu olarak karşıladılar. Eğer onların evinde gündüz vakti ateş veya duman görülürse ona misafir geldiğini anlarlardı. Ebu Umame radıyallahu anh dedi ki, Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gitti ve dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'ın beni faydalandıracağını umduğum bir şey emrettin. Bana başka bir şey daha emret de belki Allah beni ondan da faydalandırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir ki sen Allah'a bir secde yaptığında mutlaka Allah onunla senin bir dereceni yükseltir veya senden bir günahını siler. Bu hadis Müslim'in şartına göredir dir. Ebu Bekir el Bağendi hadisü Şeyban bin Ferhut da İbn Ban, Ahmet, İbn Ahmed Abdurrazk İbn ebi Şeybe Nesayi Taberani Mucemil Kebide ve Müslidü Şamiyinde Ruyani Haris bin ebi Usame Müslidinde Ebu Naim Hilviye Beyhakis sünneninde ve Delail'in ve şab İman'da i̇bn Asakir Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hâd-ı cami tarih etmiştir. Oruç kalkandır. 532 nol rivayet. Said bin nebihin dedi ki, Osman bin Ebil As radıyallahu anh, Amir bin Sa Sağoğullarından birisi olan Mutarrif'e içirmek için süt getirtti. Mutarrif ben orucum dedi. Bunun üzerine Osman radıyallahu anh, dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurdu inşti. Oruç, birinizin savaştaki kalkanı gibi bir kalkandır. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Nesai, Süneninde ve Sünenül Kübra'da, i̇bn Mace, Ahmet, İbn-i Zeyme, İbn-i Taberani, i̇bn Bişeybe Şeybe, İbn-i El-Ahad ve El-Methani'de, şecer Emali'de, Ebu Naim Hilye'de, Beyhak-i Şuhab'da rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadi, Cami-i Said'de tercih etmiştir. Tek kişinin hilali görmesiyle Ramazan ayının başlaması. 533 noldu rivayet İbn-i Ömer radiyalanmadan. insanlar hilali gözlüyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hilali gördüğümü söyledim. Bunun üzerine oruca başladı ve insanlara oruç tutmalarını emretti. Bu hadis müslümin şartına göredir. Beyhakinin el marifedeki rivayetinde Mervan bin Muhammed, Abdullah bin Web'ten işittiğini tasrih etmiştir. Bunu Darimi, Ebu Davud, Hakim, İbn-i İbban, Darikudni, Bülhamd, Beyhaki Süneni'nde ve Marife'de İbn azm el muhalilada rivayet etmişler. Elbani Irwalü Galil'de, Muhbir bin Hadi Cami Said'te sayılamışlardır. Hilalin görülmesi bütün ümmeti bağlar. 534 nolu rivayet Enes radıyallah'tan amcalarım Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında hilali gördüklerine şahitlik ettiler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanlara iftar etmelerini, bayram etmelerini ve ertesi gün bayram namazına çıkmalarını emretti. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Ziyav-ı maktis El-Muhtare'de İbnül ül İbn-i Ahmed, Ahmet, i̇bn Mace Ebu Davud, Nesai, Darakutni, İbn-i Abdur Abdülrezzak, Beyhaki rivayet etmişlerdir. Hilal görülemediği zaman Şaban ayını 30'a tamamlamak. 535 no'lu rivayet Aişe radiyallahu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayını diğer aylardan daha fazla araştırırdı. Sonra hilalin görülmesi üzerine Ramazan orucunu tutardı. Eğer hava bulutlu olur da hilal görülemezse Şaban ayını 30 güne tamamlar sonra oruç tutardı. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. İshak bin Rahüye müsnedinde i̇bn Uzeyme, i̇bn İban hakim, İbn-i Cârut Ahmet, Ebu Davud, Darekutni, Müsnedüş i Taberani ve Sünende de Beyhak etmişlerdir. Muhbibin bin Hadi Cami-i de tahric etmiştir. Ay bazen 29, bazen 30 gündür. 536 ne oldu rivayet? Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hilali gördüğünüzde, yani Ramazan hilalini gördüğünüzde sabah oruca başlayın. Yine hilali, yani Şevval hilalini gördüğünüzde iftar edin. Yani sabahında oruç tutmayıp bayram yapın. Eğer size kapalı olursa, hilal görülemezse Şaban ayını 30 gün sayın. Bunu... Müslim'in şartına göre bir İstinaplar Ebu Yala, Ahmet, Şerhumuşkillâsar'da Tahavi ve Sünen'in de Beyhaki rivayet etmişlerdir. Elbani İrvalu Galil'de, Muhbil münadi Cami-ü Said'de tahric etmişlerdir. Hilali gözetleyecek birini göndermek, 537 nolu rivayet. Nafi dedi ki, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a Şaban ayının 29'u olduğunda hilali gözetleyecek birini gönderir. Eğer hilal görülürse oruca başlardı. Eğer havada bulut veya bulanıklık olmayıp hava açık olduğu halde hilal görülemezse sabaha oruçsuz olurdu. Eğer hava bulutlu veya bulanık olup görüşe kapalı olursa sabaha oruçlu olurdu. Bu eser Bukarya Müslüm'ün şartlarına göredir. Acurri Erbain'de Ahmet Darakutni Kutni e, rivayet etmişler. Elbani İrval-ı Galil'de sahip olduğunu belirtmiştir. Hilal görülmeden Ramazan'a başlanmasının yasaklanması, 538 ne olur rivayet, Huzeyfe radiyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Hilali görmediğiniz sürece veya sayı tamamlandığı, hava kapalı olup hilal görülemeyince, Şaban ayı 30’a tamamlanmadığı sürece Ramazan'ı öne almayın. Ramazan başlayınca da şeval hilalini görünceye kadar veya sayı tamamlanıncaya, yani hava kapalı olup da hilal görülemeyince, Ramazan ayını 30’a tamamlayınca, kadar otu, oruç tutun. Bu, Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Beyhaki, İbn-i İbn-i Ebu Davud, Nesaiş, Müşküllü Asar'da, Tahavi, rivayet etmişler. Elbani, Ruvay-ı Şeyh Mukbil, Camii-i Said'de sayılamışlardır. Evet, bu Ramazan'ı öne almayın ifadesi açık bir yasak. Yani e, ya hilal görülür ya görülmez şayet hava kapalı olup da görülmezse, o da tamamlanacağına dair ee, bir sürü rivayet var. Zaten bunların bir kısmını zikrettik. Ee, yani, ne olur ne olmaz diye bir kimse hilali göremediği zaman e, oruca başlayamaz. Bu yasaklanmıştır burada. Yani bu hilale bağlıdır. Veya hesaplamalarla bu iş e, olamaz. Bu konuda açık bu rivayetler. Çünkü mesela düşünün, bu e, siz Ramazan hilalini gözetlemeye çıktığınızda hava kapalı olacak ve bir şey göremeyeceksiniz haliyle. Ama hesaplamalara göre o gün hilalin görülmesi gerekiyor. Mesela bu astronomik hesaplar veya gözlemlere göre o gün hilalin görülmesi gerekiyor. Yani öyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bir hilali göremedik ama biliyoruz ki, yani tahminlerle, gözlemlerle biliyoruz ki aslında orada hilal var. Vakat biz göremedik. Hava bulutlu, kapalı. İşte modern sistemlerde böyle bir zamanda ertesi gün oruca başlarlar veya bayram yaparlar. Şeyde Ramazan'ın sonundaysa ise bayram yaparlar. Halbuki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir şeye mahal vermiyor. Yani bu iş kesinlikle hesaplarla olamaz. Bu hadisler açık. Ertesi gün hava kapalı da hilali göremediyse onun gereğiyle amel etmen gerekiyor. Yani hilal görülmedikçe bu durum söz konusu değil. Yani teleskoplarla veya gelişmiş cihazlarla hilali görmek hüccet değildir. Çıplak gözle görülmesi lazım. Ee, Şek oruç tutulmaz. 539 nolay rivayet Silah bin Zülfer Allah'tan Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ın yanındaydık. Kızartılmış bir koyun getirildi ve yeyin dedi. Topluluktan birisi ben oruçluyum diyerek kenara çekildi. Bunun üzerine Ammar Radyalan dedi ki, Şek günü yani havanın kapalı olmasından dolayı hilalin görülememesi sebebiyle ertesi günün Ramazan'dan olup olmadığında tereddüt edilen günde oruç tutan kimse Ebu Kasım sallallahu aleyhi ve selleme isyan etmiş olur. Bu hadis müslümin şartına göredir, İbn-i Zeyme, İbn-i Hakim, Ebu Dağut, Tirmiz, Nesai, i̇bn Mace, Darimi, şer de Sünnede, Begavi, Abdurrazzak, Ebu Yala, Bezzar, Şerhümenli Asar'da tahavi ve beyhaki rivayet etmişlerdir. Elbani rivayel Galil'de de sahihler. Burada e, rivayet mevkuf gözükse de hükmen merfudur. Çünkü e, bu sahabe Allah Resulü aleyhissalatü vesselama isyan etmiştir demek suretiyle şek gününde tutulan orucun e, Peygamber aleyhissalatü Vesselam sünnetine muhalif olduğunu açıkça ifade etmiş oluyor. Yani bir nevi merfuh hükmündedir. Bu zaten bunun delili az önce geçen Huzeyfe radiyallahu anh hadisi. Ortada. Dolu yemenin orucu bozmadığı görüşünde olan kimse, 540 nol rivayet Enes Radyalan'tan dolu yağdı ve Ebu Talha Radyalan oruçluydu. Ondan yemeye başladı. Kendisine oruçlu olduğun halde dolu mu yiyorsun denildi. O da bu ancak bir berekettir dedi. Yani bu yiyecek değildir manasında bunu söylüyor. Bu eser Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ahmet i̇bn Sakir tarihinde Bezzar, Muşküllasar'da tahavi rivayet etmişler. Elbani de sahihlemiştir. Şüphesiz ki Ebu Talha radıyallahu anh'ın fiili hüccet değildir. Çünkü başkaları ona muhalefet ederek onun bu fiiline karşı çıkmışlardır. Sahabenin sözü veya fiili hususunda insanlar üç kısma ayrılmışlardır. Kimisi sahabenin görüşünü mutlak olarak hüccet görmez. Yani hiçbir şekilde sahabenin görüşü hüccet değildir der kimisi. Bu apaçık bir sapıklıktır. Kimisi sahabe görüşünün mutlak olarak hüccet olduğunu söylemiştir. Yani her halkarda sahabenin sözü, fiili, kavli hüccettir demişlerdir. Bu da yanlıştır. Zira sahabe iktiraf etmişlerdir. Kimisi de sahabeden muhalif eden olmadığı takdirde sahabe görüşünü hüccet görmüştür. Hak olan da budur. Yani sahabenin görüşü meselesinde tabi menheçle alakalı bir boyutu var bunun. Sahabe görüşü tek başına elbette hüccet değildir. E, ihtilaf etmişse sahabeler ihtilaf eden bu sahabelerin biri diğerine karşı hüccet olmaz. E, i̇ttifak etmişlerse onların bu ittifakları icma hükmündedir. E, almak, kabul etmek gerekir. E, çünkü i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis öncelikle sahabeyi kapsar. Yani Allah e, Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın ashabını seçti diye devam eden e, rivayette işte onların güzel görüntü şey Allah katında da güzeldir. Onların güzel görmediği şey Allah katında da güzel değildir, çirkindir diye e, anlattığı şey. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hakkında e, yine Allah bu ümmeti sapıklık üzerinde bir araya getirmez hadisi de e, bu konuda delildir. Sahabenin e, ittifaklarının hüccet olduğuna dair, onların icmalarının hüccet olduğuna dair. E, çünkü Sahabenin bir konuda ihtilaf ettiğini bilmek, ittifak ettiklerini, icma ettiklerini bilmek mümkündür. Yani sahabeler bellidir. Bunların ittifak etmelerini tespit etmek mümkündür. İhtilaflarını da herkese tespit etmek mümkündür. Ama sahabeden sonrakilere gelince, mesela biz kimlerin sahabe olduğunu biliyoruz ama tabiin aslında kimler var? Bunlar sayıca çok daha fazladır. Dolayısıyla bunlardan mesela bizim nezdimizde bize ulaşan bilgilere göre tabiinden gelen bütün rivayetler müttefik gözüküyor. Ama bilmediğimiz bir şekilde tabinden ihtilaflar söz konusu olabilir. Yani sen bir şeye tabin şu konuda icma etmiştir diye naklede dururken birisi çıkar tabinden falanca bu konuda ihtilaf etmiştir diye bir delil getirir ve o konudaki icma çöpe gider. Yani tabiinin ittifakını, icmasını tespit etmek oldukça zordur. Bu sebeple İmam Ahmed bin Hanbel rahimollahula e, sözlerin en yalanı icma iddiasıdır demiştir. Tabu sahabeden sonrakileri kastediyor. Çünkü insanlar e, gelişi güzel her konuda icma iddia etmeye başlamışlar. İşte tabiin icma etmiş, tabi tabiin şu konuda icma etmiş diye. Bu konuda söylenenlere baktığınız zaman e, şöyle etraflıca araştırdığınız zaman işte şu an bizim zamanımızda bunları tespit etmek daha kolay. Yani evet, onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, onun asrına, as e daha yakın kimseler. Ama bizim onların ittifak ettikleri noktaları ve icma ettikleri noktalar tespit etmemiz bizden öncekilerden çok daha kolay. Çünkü rivayetlerin tarihlerine bu asırdakiler olarak daha hakimiz. Yani nereden ne geldiğini biliyoruz. Mesela o ki bunlardan sayıh olanları ve olmayanları tespit edebilmek e, bu sebeple Ahmet bin Hanbel e, bunun imkansızlığından hareketle, yani icma iddiası sözlerin en yalandır demiştir. E, umumiyetle böyledir. Yoksa hiç icma tespit edilemeyecek diye bir şey yok. İcmanın tespit edildiği konularda var. Evet, icma peki hucet midir? Dinde, bu farklı bir konu. İcma nasıl tanımlandığına bağlı. Yani icmayı çok çeşit şekillerde tanımlayan insanlar var. Mesela Genellikle insanlar katında yaygın olan kanaat şu, herhangi bir asırda, dönemlerden, nesillerden, e, yani 100 senelik zaman dilimlerinden herhangi bir zaman diliminde ümmetin bütün müçtehitlerinin bir konuda ittifak etmesi derler ki, biz böyle bir tanımı çöpe atıyoruz. Yani böyle bir icmayı çöpe atıyoruz. Bu e, bizim asla kabul edemeyeceğimiz bir şey. Yani şimdi düşün, e, kitapta, sünnette, sahabeden gelenlerde bir konuda, binası yok. Veyahut da ihtilaf var. Sen bu asırın müştehitleri olarak o konuda ittifak ettiğini iddia ediyorsun ve bunun senden öncekilere, bu asırlan öncekilere hüccet olması imkansız. Yani bu e, çöp atılacak bir şey. İcma sadece şu noktadadır. Sadece sahabenin icması delildir. Sahabenin icması da menheç üzerindedir. Yani kitaptan ve sünnetten. Sahabenin icma ettikleri nokta şu. Allah şöyle buyurdu, Rasulü böyle buyurdu dedim mi? Yani Allah'tan ve Rasulü'nden gelenler oldum mu? Ona teslim olmak gerekir. Onun dışındakileri terk etmek gerekir. Sahabenin icması budur işte. E, Talih olan konulara gelince, yani bizim hıkkın furuu dediğimiz e, meselelere gelince veya genel olarak füru'u, Naslarda geçmeyip de istinbat edilen konulara gelince işte sahabenin icması bizim burada işimize yarar. Mesela naslardan herhangi bir nas, kitap veya sünnet nas, şu husa delalet ediyor diye sahabe ittifak etmişlerse e bu bir hüccettir. Yani sahabenin anlayışı esastır. Çünkü kitap buna delalet eder, sünnet buna delalet eder. Yani kitapta, sünnette bizi sahabenin anlayışına yönlendirmiştir. Onlar ittifak etmişse onaz kesinlikle ona delalet ediyor. Yani oruç dendiği zaman fecirden, güneşin batmasına kadar olan zaman dilimidir. Bunu da icma etmiştir sahabe. Bir kimse çıkıp da hayır öğlene kadar tutmaktır derse bu sapık bir görüştür. Sahabenin icmana naslara muhalefet ettiği gibi sahabenin icmana da muhalefet etmiştir. Bunlar böyle Peki acaba kitaptan ve sünnetten hiçbir delil olmadığı halde? Yani nas yok. Sünnetten de bir nas yok, kitaptan da bir nas yok bir konuda. Müştehit denilen kimseler, mesela bildiğimiz bütün Müslümanların imamları, bir konuda ittifak etse bu dinler midir? Böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani illaki icma dediğimiz şeyin tanımında şu olmak zorunda. Kitap veya sünnet naslarından Birisinin delaleti hususunda müçtehitlerin ittifakı. İcmanın tanımı budur. Böyle bir tanımı biz kabul ederiz. Yani icma bunu tanımlıyorsa tamam. Delil olan icma budur. Ama kitapta ve sünnette bir meselede, mesela Allah'ın hükümleri, yani helale dair hükümleri, harama dair hükümleri var kitapta. İşte şunlar size haram kılındı dediği, dışındakilerin hepsi helaldir. Bir de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın buna ek olarak beyan ettikleri dışında hepsi ümmete helaldir. Yani ne demek bu? Kitap ve sünnette, naslarda, yani vahin naslarında şu helaldir, şu haramdır diye geçenler bellidir. İnsanlar, bütün insanlar toplansa, ittifak etseler, icma etseler, kitapta ve sünnette bulunmayan yeni bir şeyin haram olduğunda birleşseler, Böyle bir icma kabul edilemez. Çünkü icmanın temelinde şu esas var. Kitaptan veya sünnetten bir nas üzerinde icma etmek. Çünkü ihtilaf ne üzerinde olur? Kitap veya sünnetin delalet ettiği manaların muhtemel olmaz sebebiyle ihtilaf olur. Yani insanlar bunu anlayamaz. Yani ilm ulaşmayan kimse... Anlamamıştır o konuda. Biri farklı bir kanaat belirtir, öbürü farklı bir kanaat belirtir. Bunlar olabilir. Yani kaçınılmaz ihtilaf dediğimiz. Ama insanlara aynı Allah Azze ve Celle'ye yetki verir, Allah Azze ve Celle'nin yetkisi gibi bir yetki verirsen, yani helal kılma, haram kılma yetkisini verirsen, tabii ki işte iştihada da bu manayı yüklemişlerdir, icmaya da bu manayı yüklemişlerdir. Böyle bir icmayı biz reddediyoruz. Böyle bir icma iddiasını reddediyoruz. Yani dindeki esaslar belirlidir. Allah Azze ve Celle'nin ile ilgili meselelerde, yani dinle, ibadetle alakalı olmayan konulardaki e, hükmünde, vahide zikredilenler, haram olarak zikredilenler dışında bir haram yoktur. Kim bunun dışında bir şeyin haram olduğunu iddia eder, hatta bu konuda icma olduğunu iddia ederse, bunun icma iddiası da e, çöptedir. İcma haricindeki iddialar da, işte kıyasla haramdır veya... İçtihatla haramdır, istinbatla haramdır gibi iddiaları da çöptedir. Kitaptan ve sünnetten bir delalete icma getirmesi lazım yani. Yani şu ayet bunu yasaklıyor, şu hadis bunu yasaklıyor diye. Yoksa işte tabipler bir şeyin zararlı olduğunda ittifak etmişler veya insanlar ittifak etmişler. Bu sebeple o haramdır demek Yani bunlar... E, kitabın, sünnetin asla kabul etmediği, yani selefin menhecinde olmayan, e, herhalde son asırlarda çıkmış e, tuhaf iddialar. E, i̇cma meselesi böyle. ihtilaf konusuna gelince, ihtilaf edilen konularda da menheçle alakalı olan kısmı şu. E, sahabe ihtilaf etmişse veya tabi'nin ihtilaf etmişse tebev-i veya ümmetin müşte ihtilaf etmişse seleftin Gelen kavuller arasında birisi ak diyor, birisi kara diyor. Burada bunlardan birine tutunuruz değil bakın. Yani ihtilaf durumunda seçeriz. Böyle bir şey yok. Böyle değil. Mantuka döneriz. Yani kitap ve sünnetin birebir lafızlarına döneriz. Yani Allah'a ve Resulüne döndürmek budur. Sonra kitabın ve sünnetin mantukuna hangisinin kavli uygunsa onun kavlini alırız. Yani ak diyenin kimi, kara diyenin kimi. Mesela burada Ebu Talha radiyallahu anh'ın e, dolu yemesi meselesi. Burada ihtilaf etmişler mi? İhtilaf etmişler. İhtilaflar hucet değildir. İhtilaflar hucet değildir. O halde bunun kitabı ve sünnete döndürülmesi lazım. Kitaba ve sünnete döndürdüğün zaman, yani Kur'an ve sünnet maslarına döndürdüğün zaman, bu dolu yemek... Kitap ve sünnetin delalet ettiği naslara göre yeme ve içme sınıfından veya cinsel ilişki sınıfından bunların dahilinde midir değil midir? Burada açık. Sadece e, Ebu Talha'nın burada şaz bir görüşü var. Diyor ki işte bu berekettir. Yani yiyecek değil, berekettir. O zaman yani burada e, Ebu Talha radıyallahu anh'ın bu kavli alınacak olsa bir kimse e, taş yutsa, toprak yutsa veya yiyecek olmayan şeylerden, Adete yiyecek olmayan şeylerden yese, içse, e, bunlar e, bu kapsamdan çıkacak mıdır? Bu mümkün değil. Fecir ile e, güneş batması arasındaki zaman diliminde ağızdan yeme içme manasında olan her şey ve cinsel ilişki bunlar oruçlu olan kimseye yasak olan şeylerdir. Dolayısıyla burada Ebu Talha <gülüyor> Radyallahu'nun görüşü şaz bir görüştür ve <gülüyor> Bu konuda Ebu Talha Radyalan'a karşı çıkan sahabileri biz haklı buluyoruz. Yani kitap ve sünnet onları destekliyor. Yani naslar onları destekliyor. Biz burada üçüncü bir görüş ortaya atamayız. Yani menhecin gereği budur. Yeni bir rey atamazsın ortaya. Yeni bir rey ne olur? İşte bunu yiyecek kastıyla yerse orucu bozulur, yiyecek kasla yemezse orucu bozulmaz diye üçüncü bir görüş atarsa ortaya, bu tehlikeli bir şeydir. İşte rey ehlinin genellikle yaptığı bunun gibi şeylerdir. Hayır, biz Selef'ten gelenlerin sınırlarında dururuz. Yani onlar ihtilaf ettiğinde de Naslar'a döndürürüz bu ihtilafı, döndürmek zorundayız. Naslar hangisini destekliyorsa o tarafta yer almak zorundayız. Sahur, berekettir. 541 nolu rivayet. Abdullah bin el-Haris Rahimullah, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından birinden şöyle dediğini rivayet etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girdiğimde sahur yapıyordu. Buyurdu ki, şüphesiz bu Allah'ın size bağışladığı bir berekettir, onu terk etmeyin. Bunu Nesai, e, Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göre bir isnadla rivayet etmiştir. Muhbil bin Hadde, Cami-i Said'de tahric etmiştir. Evet, burada sahuru terk etmek yasaklanıyor. Fakat bu acaba haram kılıcı bir yasak mı? Yani sahuru terk etmeye haram kılan bir yasak mı? Veya bir kimse sahursuz bir şekilde oruç tutarsa orucunu geçersiz kılacak bir yasak mı? E, noktasında bu istihbab içeren, kerahat içeren bir yasaktır. Yani bir kimse sahur yapmadan oruç tutarsa mekruh işlemiş olur. Ya e, orcuna mekruh katmış olur. Çünkü burada illet zikrediliyor. Bu bir berekettir diyor. Yani bu bereketten faydalanmak veya faydalanmamak senin e, elindedir. Sana bırakılmıştır yine. Daha başka rivayetlerde gelecek Saur'la ilgili mesela o geciktirme ile alakalı gerçi. E, Kitab kitap eline veya başkalarına benzememek din konusunda Hatta aşan topluluklara benzememek için de savur yapmak tavsiye ediliyor dolayısıyla bir kimse savur yapmadan oruç yap, tutmak istese, onlara da benzemiş olacağından bunda bir kerahat söz konusudur fecir iki tanedir 542 kılı rivayet İbn Abbas Radyo'lanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu fecir iki tanedir birincisi yemeği yani savur yemeği haram kılmaz ve namazı helal kılmaz. İkincisi ise yemeği haram ve namazı helal kılar. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. İbn-i Uzeyme hakim, Ziyal-i el-Muhtari'de hatip tarihinde dar Kutni ve Beyhakir rivayet etmişler. El-Bani da tarih etmiştir. Bu lafızlar dikkat edilmesi gereken lafızlardır. E, bu da yemenin haram olması, yani fecir vaktinin girmesiyle yemek haram olur. Fecir doğmuşsa, fecir ortaya çıkmışsa, Fecir rağmen kimse savur yiyemez. Bu artık haramdır. Ve namazın helal olması, yani sabah namazının helal olması, meşru olması yine fecrin doğmasına bağlıdır. Dolayısıyla fecir doğmadan, bu konuda bir kanaat sahibi olmadan sabah namazını kılan kimse haram işlemiş olur. Yani açık lafızdır burada. Savuru geciktirmek, 543'ün olur rivayet. i̇bn Abbas radıyallahu anhmadan Resulullah aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, biz nebiler topluluğu sahurumuzu geciktirmek, iftarımızda acele etmek ve namazda sağ ellerimizle sol ellerimizi tutmakla emrolunduk. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İbn-i İbban, Makdisi, Tayalisi, Darekutni, Taberani, İshak bin Rahüye, Ab bin Hümet, Beyhaki ve Deylemi rivayet etmişlerdir. Elbani Sahihul de sahih olduğunu diyertmiştir. Bu neredeyse e, mütevatir rivayetlerdendir. Ee, pek çok sahabeden sabit e, yani bu lafızlarla hem de üç haslet zikredilerek bunları Bizden Olmayanlar kitabında zikretmiştik. Yine e, namazda elleri bağlamaya dair, namazın kıyamda elleri bağlamaya dair Risale'de e, tek tek tarihleri hakkında bilgi vermiştik. E, nebiler topluluğu yani bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu ifadeyle sadece İslam ümmeti değil geçmiş bütün ümmetlerde de emredilen şeyin bu olduğunu bildiriyor. Yani Yahudilerin ve Hristiyanların bu esasa muhalefet ettiğini, yani peygamberlerin bildirdiği onların emrettikleri bu esasa onlar muhalefet ettiler siz onlara benzemeyin diyor. Bu uyarıyı yapıyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bu esaslar savuru geciktirmek. Yani e, bunun manası şu, bir kimse erken savur yapınca yani imsakı erken başlatmış oluyor, e, oruçlu olma miktarını daha uzun yapmış oluyor. Bununla daha fazletli bir şey yapmış olmuyor. Kim böyle bir inancıca sahip olursa o kitabı eline benzemiştir. Bu e, emredilen şeyde muhaliftir. İftarda acele etmek, hakeza öyle. İftarda acele etmek, yani bir an önce orucunu açmaya çalışmak. İşte ben ağırdan alayım. Yani Allah'a biz ibadet ediyoruz. O orucumuzu sakatlamayalım düşüncesiyle çokça dile getirildiği üzere işte orucunu sakatlama derler iftarda acele eden birisi olduğu zaman yani hırsla aynı çocuklar fıtrat üzeri hareket eden çocukların böyle kulakları ezanda bir an önce e, orucu açmak için nasıl hırslı bir şekilde, hatta ellerinde belki su bardağı o şekilde hararetle bekliyorlarsa, Allah'ın kullarında sevdiği tavır budur. Yani iftarda bu şekilde acele etmek. Ama işte kitab ehli buna da mukalevet etmişler. İftarı ağırdan almayı, biraz geciktirmeyi, işte önce bir namazı kılalım, namazdan sonra e, yaparız düşüncesi. Bu ümmete de sirayet etmiştir. Ve namaza sağ ellerimizle, sol ellerimizi tutmak, bu da namazın kıyamında elleri bağlamak hakkında bunun bir emir olduğuna dair açık bir ifadedir. 544 nol rivayet Uneyse binti Habib radiyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İbn-i -um Mektum, ezan okuduğu zaman yiyin ve için. Yani o sizi yemekten içmekten koymaz. Bilal ezan okuduğu zaman yiyip içmeyin. Bizden biri savur yemeğinden geri kaldığı zaman Bilal radiyallahu anh'a biraz bekle de savurumu bitireyim derdi. Bu hadis Bukhara ve şartlarına göredir. i̇bn i̇bn İbn-i Zeyme Ahmet Taberani Nesai rivayet etmişler. Erban-i İrbal-i etmiştir. Burada şöyle bir karşılıklık olabilir. Bilal-i Nezanı mı, i̇bn Ümmü Nezanı mı diye. Bunlar e, rivayetler böyle toplanıp bir araya getirildiği zaman şöyle anlaşılıyor. Bir gün birisi e, erken okuyordu, bir gün diğeri erken okuyordu. Her ikisinden de çünkü benzer ifadeler gelmiştir. E, mesela diğer rivayette ee, i̇bn Ummin Ümmi Mektum Radiyalan, gözleri görmediği için ona işte fecir oldu diye insanlar söylemedikçe ezan okumazdı diyor. Yani ikinci ezanı İbnü i Ümmi Mektum okuyordu. Her ikisi de varittir. Yani bazen birisi bazen diğeri sırayla demek ki bunu yapıyorlardı. Burada sahabenin e bu şekilde Bilal Radiyalanha veya İbnül Mekdum Ümmü Mektum söylemeleri, işte ezan okumakta, fecir ezanını okumakta acele etmede şu savurumuzu bitirelim demesi burada bir genişlik olduğuna, yani fecir vakti demek böyle bıçak gibi anda kesen bir şey değil demek ki orada bir toleranslı bir vakit var. Nitekim diğer rivayetlerde bazısını zikredeceğiz burada. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın işte ezan okunduğu zaman, yani sabah ezanı okunduğu zaman sizden birinin elinde yiyecek kabı veya içecek kabı varsa ondan ihtiyacını bitirmeden bırakmasın diyor. Yani öyle tak diye kesiliveren bir şey değil e, imsak meselesi. Biraz daha bir tolerans var. 545 nol rivayet Zirbin Hubeyş Raymullah dedi ki Huzeyfe Radiyallahu Anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte hangi vakitte savur yaptınız dedim. Dedi ki gündüz idi ancak güneş henüz doğmamıştı. Bu hadis Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Ahmet tefsirinde taberi, Nesai İbn-i Mace emalesinde mehamili, Hatip el-Fakih ve el de i̇bn Nazm el Muhallada rivayet etmişlerdir. Yani bu rivayet sahih. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fiili bir e, uygulama nispet edilmekte. Hangi vakitte savur yapıyordunuz? Gündüz idi. Yani ortalığın aydınlık olduğuna işaret ediyor. Fakat güneş henüz doğmamıştı. Bazı şaz gruplar çıkmış ve Huzeyfe Radyalant'tan gelen bu rivayete tutunarak, yani fecir doğmasına rağmen güneş doğuncaya kadar yiyen gruplar olmuştur. Bu sebeple eski alimler, selef imamları bu uslara şiddetli uyarı yapmışlar. Mesela Hicaz ehlinin muskiye cevaz vermelerinden uzak durun. Yani onlar bu konuda işte Musiki'ye cevaz vererek, Hicazlı bazı kimselerin, Musiki'ye cevaz vermekle şaz düştükleri, ee, işte Iraklıların, Irak bölgesindeki kimselerin bu Huzeyfe radiyallahu hadisine tutunarak e, şaz düştükleri, yani fecir doğmuş olmasına rağmen halen daha savur yapmaya, neredeyse güneş doğacak vakte kadar e, savur yapmaya devam etmeleri olacaktır. E, bu, bu tür ruhsatlardan sakının. Kim bu ruhsatları toplayıp amel ederse yani e, helakin eşiğine yaklaşmıştır diye uyarıda bulmuşlardır. Bunlardan birisi İmam Nevzai, Abdullah bin Mübarek e, gibi imamlardır. Yani hevasına uyan şeyleri alır bunlar yapan kimse. Yine nebiz konusunda e, verilen ruhsata dair fetvalarla amel eden kimseye e, bu ruhsatları Araştırıp bu ruhsatlara tabi olan kimse diniyle oyun oynuyor demektir. Burada demek ki e, dikkat etmemiz gereken muhkem olan naslarla amel edip müteşabihlerden uzak durmaktır. Burada müteşabih bir lafız görüyoruz. Ne bu? Gündüz idi. Yani ortalık aydınlıktı. Nehar ifadesi geçiyor. Güneş doğmamıştı. Bu şimdi müteşabih bir ifade. Acaba Huzeyfi Radyalar o pecir anında bahsettiğimiz o genişliği mi kastediyor? fecirin doğduğu sıradaki ortalığın aydınlanmasını mı kastediyor, yoksa güneşin doğmasına kadar e, geniş vakti mi kastediyor? Bakın burada ihtimal var, buna ihtimal var. Ama muhkem naslarda görüyoruz ki fecir iki tanedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Birisi yeme içmeyi e, haram kılmaz, yani haram kılmaktan bahsediyor. Demek ki ikinci fecir haram kılıyor, ikincisi yemeği içmeyi haram kılar diyor, namazda helal kılar. Yani haram ve helal hükümler. Burada muhkem bir nas görüyoruz. Müteşabihleri muhkeme döndürmek ehl-i sünnetin yoludur. Fakat muhkem nas dururken müteşabihlere tabi olmak ise hevahinin, bidadelinin yoludur. Bu sebeple eskiden de bazı bidadelili kimseler çıkmış. Güneşin doğmasına kadar bu işi geciktirenler olmuş. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ümmetine bir ruhsat veriyor. E, fecir doğmuş olmasına rağmen bir müddet daha yemelerine, içmelerine kısa bir müddet. Yani bu 5 dakikayı 10 dakikayı geçmeyecek bir müddettir. Ama güneşin doğması bazen bir saati buluyor. Yani güneşin doğması bir saati buluyor. Bu anlara kadar geciktiren kimseler çıkmış. İşte bunlar hevalarına tabi olanlardır. Şu nasıl? Yani Huzeyfe Radyalan İbn-i Radyalanma'dan ve e, işte Halk bin Kaysra'da yalandan gelen diğer rivayetler gibi diğer e, muhkem naslar ulaşmış olmasına rağmen şu nasla amel ederse bu kimse bir heva ehlidir. Ulaşmayan kimseye bir şey demiyoruz. Yani adama sadece bu nas ulaşmış, gündüz idi, güneş henüz doğmamıştı. Buradan bir mana çıkarıyor, güneş doğana kadar ben yiyip içebilirim diyor, savurunu yapıyor. Bu kimse mazurdur. Diğer nas, muhkem nas ulaşmadığı sürece mazurdur. Çünkü böyle bir ihtimal var bu lafızda. Ama muhkem nasıl ulaşmasına rağmen halen bu hadisle amel ediyorsa, yani muhtemel manalı bir, muhtemel lafızlı bir hadisle amel ediyorsa, bu da hevayla amel etmenin e, neticesidir. 546 numaralı Rivayet, Zir bin Hubeyş Rahimullah'tan. savur yaptım diyor, Zir tabiinde. savur yaptım, sonra mescide gittim. Huzeyfe bin el-Yeman radyalığının evine uğradım ve yanına girdim. Süt istedi ve süt sağdım tencerede ısıttım. Sonra yaklaş ve ye dedi. Ben oruç tutmak istiyorum dedim. Ben de oruç tutmak istiyorum dedi ve beraber yiyip içtik. Sonra meclide gittik ve namaz için kahmet okundu. Sonra Huzeyfer radıyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de benimle beraber böyle yaptı. Ben sabahtan sonram dedim. Evet sabah idi ancak güneş doğmamıştı dedi. Yani teminke rivayetin biraz daha e, uzunca bir metni. Aynı şeyleri burada da söylemek mümkün. Müslüm'ün şartına göredir bu isnatta. Ahmet Tepsirinde Taberi, Şerhuman'la Asar'da Tahavi ve Şerhumuşkül'le Asar'da yine Tahavi rivayet etmişlerdir. 547 oğlu rivayet Yezid bin el-Asam Rahimullah dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Memune radıyallahu anh'ın yanına girdim. Müezzin sabah ezanını okumuştu. Benim için içecek istedi, ben oruç tutmak istiyorum, sabah oldu dedim. Dedi ki, sen bilmezsin. Bunun üzerine onu içtim. Şayet bir ok atsaydım okun düştüğü yeri görürdüm. Bu eserde de Müslüm'ün şadına göredir. İsak bin Ravye Müslüm'de rivayet etmiştir. Yani bu rivayetler e, bize şunu gösteriyor. Ee, sahabenin imsak yaptığı esnada ortalık aydınlık oluyordu. Yani şimdikilerin yaptığı gibi bir saat önceden imsak yapıyorlar. Zifiri bir karanlık. Zifiri bir karanlık. Yani göz gözü görmüyor. Eee fakat aydınlanma ancak bir saat sonra oluyor. 45 dakika veya bir saat sonra e, oluyor. Böyle bir aydınlığı tarih ediyor bu sahabeler. Bir de tabii işin şu yanı var. E, bölgeden bölgeye değişebilir. Yani bir insan kuytu bir yerdedir. Bir insan e, daha açık bir alandadır. Yani güneşin daha erken ışıklarını vurdu. Mesela düzük bir alandadır. Bir bayırın, tepenin e, dağlık bir alanda bulunan kimsenin Güneşin aydınlığını yani fecrin aydınlığını görme mesafesiyle dümdüz aydınlıktakinin görme mesafesi elbette bir olmaz. Herkes bulunduğu yere göre e, amel etmelidir. Evet, demek ki ezan okunmuş olsa dahi, sabah ezanı okunmuş olsa dahi, sen halen daha fecrin doğmakta olduğunu görüyorsan bir müddet daha yiyip içebilirsin. E, yani ortalığın bir miktar aydınlanmış olması buna bir zarar vermez. Çünkü... Fecrin ışıklarının e, sarartısının veya ilk beyazlığının diyelim, ilk çıktığı anlardaki karanlıkla sonradan gelen o kızılığın çıkışına kadar geçen sürede nereden baksam bir beş dakika falan oluyor. Yani kimisi ilk beyazlığı görür, a fecir doğdu der. Kimisi de kızılığın çıkmasını bekler. Yani kızılık çıksın biraz, bir sararma olsun, ondan sonra kızılık iyice yayılsın ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fecir sadıkı tarif ederken böyle açıklamıştır. Yani kızılığın böyle enlemesine bir şekilde yayıldığını görünceye kadar diye bu açıklamayı da yapmıştır. Sabah ezanı okunduğu esnada sahura devam eden kimse, 548 oldu rivayet. Ebu Hureyre R.A. dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz nidayı, yani sabah ezanını işittiğinde elinde yiyecek kabı varsa ondan ihtiyacını gidermeden onu bırakmaz. Bu hadis-i müslümin şartına göredir. Aynı isnatla gelen diğer rivayette şu ziyade vardır. Müezzin ezanı fecir doğduğunda okuyordu. Yani e, fecir doğmuş olmasına rağmen. Fecirle beraber okunan bir ezanda yani fecirin doğduğuna şerid ediyor meyzdin. Buna rağmen senin elinde bir yiyecek varsa ondan ihtiyacını bitir. Ondan sonra imsakına başla. Bu hadisi, evet müslim şartına göre bir isnatla Ebu Muhammed el Cevheri hadisu İbn Bi Sabirde el yazma bu. <gülüyor> Taberi tefsirinde hakim Ahmet Ebu Dawud Kutni İbn Azm el Muhallada. Ebru Hasen İbnül Hammami, musannefatında Nefatında, Beyhak-ı Sünen'de rivayet etmişler. Elbani da tarih etmiştir. İftarın Vakti, ne olur? rivayet. Abdullah bin Effa radıyallahu an’ten burada bir yanlışlık olmuş, Abdullah bin Ebi Effa olacak. Abdullah bin Ebi Effa radıyallahu anh'den, biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir yolculuktaydık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem topluluktan birisine, İn ve bana sevik bulamacı hazırla buyurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçluydi. O kişi ey Allah'ın Resulü güneş dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem in ve bana sevik bulamacı hazırla buyurdu. Bunun üzerine adam indi ve sevik bulamacı hazırladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ondan içti. Sonra şöyle buyurdu. Şayet güneşi bir kimse görecek olsaydı devesi üzerinde olan görürdü. Sonra eliyle doğu tarafına işaret etti ve şöyle buyurdu. Gecenin şuradan geldiğini gördüğünüzde oruçlu iftar etmiştir. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göre olup, onlar bundan başka bir lafızla rivayet etmişlerdir. Lafızla farklılık olduğu için buraya aldık zaten. Abdurrazak rivayet etmiştir. Elbani muhtasarul Bukhari de bunun sayı olduğunu belirtir. Bukhar ve Müslim'de numaralarını vermişiz burada zaten. Kamusul Muhit de şöyle denilir. El-Leyl, gece güneşin batmasından fecri sadığın veya güneşin doğmasına kadar olan süredir. Yani Arap dilinde leyl kelimesi, gece kelimesi işte illa bir karanlığın, zifir karanlığın gelmesi değil bakın. Bazıları böyle yanılıyor. Bu hadisi anlamakta da yanılıyorlar. Diyorlar ki işte bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tamam da gecenin şuradan geldiğini gördüğünüzde diyor diyor. Şimdi biz onların anlayışına bırakalım. Gece dediğiniz nedir? İşte karanlığın gelmesi. Acaba e, bir taraftan Doğu tarafından karanlığın gelmesi e, nasıl kararlaştıracaklar? Yani müteşabihine daldık şimdi bakın. Müteşabihine dalalım. Onların dediği gibi müteşabiye gidelim hadi. Güneşin battığını görüyoruz. Bu muhkemdir. Yani güneşin gözden kaybolması gecenin tespiti için muhkem bir lafız. Güneş gözden kayboldu. Bunlar gece tespit ediliyor. Bu tamam, bu açık. Ama bunlar açık olanı bırakıyorlar da bir şey getiriyorlar. Diyorlar ki gecenin şuradan geldiğini gördüğünüz zaman diyor. İyi de imam ezan okuyor gece oradan hala gelmiyor. Yani imam ezanı okuyor, gecenin karanlığın beklediğiniz o karanlığın oradan geldiğini hala görmüyorsun. Bu sebeple şialar farklı bir yol tutmuşlar bu gecenin tespiti için. Madem ki gece söz konusu, o zaman yıldızlar çıkmalı demişlerdir. Ve hadislerdeki açık ifadelere ters düşmüşlerdir böylelikle. Ee, bu açıdan baktığın zaman tamam Şialar kendi dinlerinde, kendi mezheplerinde samimiler. Yani onlar yıldızların birbirine girmesine kadar geciktiriyorlar iftarlarını. Yani Türkiye'deki Müslümanlardan diyelim veya Sünni Müslümanlardan böyle diyanete göre hareket edenlerden bir saat sonra oruç açıyor Şialar iyi de Türkiye'dekiler neye göre açıyor o zaman? Yani burasını anlamak tuhaf. Türkiye'de Diyanet mensupları, Diyanete tabi olanlar acaba oruçlarını neye göre açıyorlar? Yani güneşin batmasını esas alıyorsanız, güneş batalı bir saat oluyor. Bazı yerlerde 10 dakika oluyor, bazı yerlerde 20 dakika. Belki 2 saat olan yerler var yani. Siz güneşin batmasını, gözlerden kaybolmasını esas almıyorsunuz madem. İyi de siz bu Gecenin girdiğini, yani akşam vaktinin girdiğini siz neye göre tespit ediyorsunuz? İşte hesaplamalara göre diyor. Orada hemen ehli hadisle, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olanlarla olmayanların yolu ayrılıyor. Nebih Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, biz hesap etmeyiz, yazmayız. Hilali gördüm mü? Orca başlar, hilali gördün mü? Bayram ederiz diyor. Yani hesap etmeyiz, yazmayız. Siz ne yapıyorsunuz ey Diyanet? Biz yazarız ve hesap ederiz. İşte Allah Resulü ve Vesselam'ın yolu, onun sünnetine tabi olanlar işte siz. Yani sizin yolunuz başka. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ yani. Ve lenadin. Mesele bu kadar basit. Ama Şialara gelince Şialar uydurdukları bidat'ta samimidirler. Diyanettekilerden daha samimidirler. Onlar geceyi esas almışlar. Yani gece lafzını karanlık olarak yorumladıkları için bu lafzı esas almışlar. Ve yıldızlar birbirine girince kadar geciktirmişler. Diğer hadislerde belirtilen yasada ters düşmüşler. Akşam namazında zaten böyle geciktirirler. Evet, burada açıkça hevaya tabi olmak var. Bunların en şeyi de mesela Cübbeli Ahmet en salakça yorum yapanı, en sakarca yorum yapanı diyor ki, işte bunlar böyle diyor da diyor, biz diyor uçaktan görüyoruz diyor. Uçaktan görüyorsan kardeşim sen asla e, ne orucunu açabilirsin ne imsaka başlayabilirsin yani. Çünkü Diyanet uçakta gördüğüne itibar etmiyor ki zaten. Diyanet senin uçakta gördüğüne itibar ederek mi şey yapıyor? Uçaktan hep görülüyor. Hiçbir zaman itibar edemezsin o zaman sen. Bununkin tamamen işte böyle topu, taca atma. Bunlar zorlama tevil ve yorumlar, havaya dayananların çıkarıkları uydurmalar. Şimdi lugattaki bu şeye gelince mesela lisan Arap, Arap dilinin kaynaklarında şöyle deniliyor. Elleil, gündüzden sonrasıdır. Başlangıcı güneşin batışıdır. Hafız İbni Kesir Rahimullah şöyle der. Sonra geceye kadar orucu tamamlayın. Ayetteki bu ifade. Güneşin batışında şer'i bir hüküm olarak iftar etmek gerekir demiştir. Yani gece güneşin batışıyla başlar. Hatta bazı müfessirler ayetteki ila harfi cerrinin kullanılmasını iftarda acele etmeyi gerektirdiğine dair uyarı e, gerektirdiğini düşünmüşler ve uyar yapmışlardır. Zira bu harf gayenin sonuçlandığına delalet eder. Yani filleyl değil de ilelleğil. Yani geceye kadar tamamlayın, şeyi, orucunuzu geceye kadar tamamlayın. Burada ila harfi cerrinin olması demek, yani artık gece girdi mi, güneş battı mı, orada oruç bitmiştir yani. Artık devam edemezsin manasındadır. Allame Tahir bin Ashur, Rahimullah da şöyle diyor. İla kelimesinin seçilmesi, güneşin batmasıyla iftira acele etmeye delalet etmesi içindir. Çünkü ila harfinde gaye geciktiği zaman devam etmez. Hatta kelimesi ise böyle değildir. Burada orucun tamamlanmasının gece ile bağlanması kastedilmiştir. Yani burada hatta leyl denseydi yani hatta edatı seçilseydi ila kadar iftarda acele etmeye delalet etmezdi. Bu da dille ilgili bir açıklama. İftarda acele etme konusunda yine 550 olur no rivayet Ebu Hureyre radıyallahu ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar iftarda acele ettikleri müddetçe bu din zahir olacaktır. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar iftarı geciktirirler. Bu hadis Bukhar'ın şartına göredir. Müslimin şartına göre olan isnad ile de rivayet edilmiştir. Yani e, bunun birçok isnadı var. Bir isnadı Bukhar'ın şartına göre, diğer bir isnadı Müslimin şartına göre. Yani metne biz Bukhar ve Müslimin şartlarına göredir diyebiliriz. E, bunu Hakim İbn-i Zeyme, İbn-i Ebu Davud, Ahmet, İbn-i Ebi Şeybe ve Bezzar rivayet etmişlerdir. 551 ne olur rivayet, <gülüyor> <gülüyor> Mücahit bin Cebir Rahimullah'tan, i̇bn Ömer radiyalanmaya içeceğini getirdim ve iftarda acele etmesinden dolayı onu insanlardan gizlilerdim. Firyabi Essyam'da İbn-i Ebi Şeybe Musannefi'nde Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre bir isnatlar rivayet etmişlerdir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yukarıdaki hadiste bildirdiği gibi, insanlar iftarda acele ettikleri müddetçe bu din zahir olmuş Sonra bunu terk etmişler, Yahudi ve Hristiyanlara benzemişler ve ümmette bir gerileme başlamışlardır. Dinde gerileme başlamıştır. İşte o gerilemenin başladığı vakitler daha Mücahit bin Cebir Rahimullah'ın hayatta olduğu, yani tabi'in dönemlerinde İbn Ömer Radyalanma'nın bu fiilinde görüyoruz. İbn Ömer Radyalanma acele etmeye çalışıyor iftarda ama insanlar onu kınayacak diye Mücahit bin Cebir Rahimullah'ta bir tereddüt oluşuyor, onun önünü kapatmaya çalışıyor. Yani onun ne kadar iftarda acele ettiğini insanlar görmesin diye. Evet, yine 552 nolu rivayet Mücahit Rahimullah'tan. Ben i̇bn Ömer radyalanmaya iftarlığını getirirdim, insanların onu görmesinden çekinerek kendisini gizlerdim demiştir. Bu eserde Bukhari ve müslimin şartlarına göredir, i̇bn bir Ebi Şeybe rivayet etmiştir. İftar için güneşin batışını gözlemede aşırılık. 553 nolu rivayet Humeyd Rahimullah dedi ki, yani Humeydet Taviyyil. ''Biz Enes radıyallahu yandaydık ve o oruçlu idi. Akşam yemeğini istedi. Sabit Rahimallah güneşe bakmaya başladı. O güneşin henüz batmamış olduğunu görüyordu. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, sabite dedi ki, ''Şayet Ömer radıyallahu anh'ın yanında olsaydın elbette seni yakalardı.'' Bu eser Müslim'in şartına göredir Firi abi Essyam'da rivayet etmiştir. Yani seni tutar, engel olurdu manasında veya belki de tutuklardı manasında söylüyor, bilmiyorum.'' sonuçta engel olurdu bir şekilde. Güneşin battığını gören kişi ezanı beklemeden iftar eder. 554 noldu rivayet. Eymen el-Habeşi el-Mekki rahimullah'tan Ebu Said radiyallahu anh'ın yanına girdim, iftar ediyordu. Ben güneşin henüz batmadığını görüyordum. Bu eser Bukhari'nin şartına göredir. Bukhari bunu muallak olarak zikretmiştir. Fakat isnadıyla i̇bn Ebi Şeybe musannefinde rivayet etmiştir. Burada da yani az öncekinde görüldüğü gibi ee, Sabit Rahimullah, yani Sabit el-Bunani Rahimullah, e, güneşin bakmaya çıkıyor ve batmadığını görüyor. Ama Enes radıyallahu bulunduğu yerde güneşin battığını görmüş ve o yüzden iftar ediyor. Burada da Ebu Said el-Hudri radıyallahu bulunduğu mevkide, evinde güneşin battığını görüyor. Yani kendisinin gözü görüş alanından kaybolmuş ve iftar ediyor. Fakat Ravi Eymen el Habeşi diyor ki, ben güneşin batmadığını görüyordum. Yani muhtemelen o dışarıdan geldi, dışarıdan işte güneş gördüğü yerler oldu. Fakat Ebu Said'in yanına girince baktı ki, güneş orada yok. Halbuki geldiği yerlerde var idi. Böyle bir durumdan bahsediyor. Yani sahabenin menhecinde güneşin gözden kaybolması, yani bulunduğun mevkide güneşin gözden kaybolmasıyla İftar edersin, ezanı beklemene gerek yok. Şayet şurada ezan beklenmiş olsaydı bunların hiçbirisi olmazdı. Yani böyle rivayetler bize ulaşmazdı. Yani ezan e, iftarın şartı değildir. 555 nol rivayet Hümeyti Rahimullah dedi ki, Enes Radyolan iftarda müezzini beklemez, iftarda acele ederdi demiştir. firyab es Essyam'da Müslüm'ün şartına göre bir isnaflar rivayet etmiştir. Yani Demek ki iftarda acele etmenin manası müezzini beklemeden ki müezzin şayet şer'i gözlemlere dayalı olarak güneşi gözlüyorsa, böyleyken, böyleyken yani müezzini bekleme, sen güneşin battığını görüyorsan bulunduğun yerde orucunu aç. Sahabenin uygulaması bu şekilde, iftarda acele ederdi. Peki neyle iftar edilir? 556 ne olur rivayet? Enes bin Malik Radyalant'ta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılmadan önce birkaç yaş hurmayla iftar ederdi. Bu da namazdan önce iftar edilmesine bir e, delil aynı zamanda. Eğer yaş hurma bulamazsa kuru hurmayla, onu da bulamazsa birkaç yudum suyla iftar ederdi. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Begavi Şer-i de Tirmizi, Ebu Davud, Ahmet Hakim, Hilyetül Evliyada, Ebu Naim, Darekutni, Beyhaki, Şuabta ve Sünneninde, Muhbil bin Hacca Müsait'te tercih etmişlerdir. Cünüp olarak sabahlayan kimsenin orucu meselesi 557 ne olur rivayet. Ebu Hureyre radıyallahu ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sabah namazı için nida edildiği zaman biriniz cünüp ise o gün oruç tutmaz. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Bunu Ahmet Hemman bin Münebbi sayfasında İshak bin Rahuye İbn-i İbban, Nesai-i Kübra'da i̇bn Mace, Taberani, tabak altında Ebu Şey tarihinde Ebu Naim, El Muhalla'da i̇bn Azm rivayet etmişlerdir. Bukhar ve Müslimin sahihlerinde Aişe ve Ümmü Seleme radiyallahu anh, anhum'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bunun aksini rivayet etmişlerdir. Aynı rivayette durumun Ebu Hureyre radiyallahu anh'a aktarılması üzerine Ebu Hureyre radiyallahu o ikisi daha iyi bilirler. Ben bu hadisi bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den değil, Fadıl bin Abbas'tan işitmiştim demiştir. Bukhari ve Müslim'de rivayet edilir bu. Yani e, bu meselede, evet, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Allah Resulü ve vesselama dayandırarak şu rivayeti, Bukhari ve Müslim'in şartına göre bir isnatla gelmiştir. Fakat illetli bir rivayettir. Arada Fadıl bin Abbas var orada zikretmemiş. Zikretmemesi yani sahabenin tedlisini e, kusursuz, yani yaralayıcı bir kusur görmeme hususunda muaddeslerin ittifakı vardır. Ebu Hurey radıyallahu anh, burada bir tedlis yapmış. Yani kendisi Allah Resulü'nden işitmediği halde, e, Fadıl bin Abbas'tan işittiği halde e, böyle rivayet etmiş. E, sonra kendisine Ayşe ve Ümmü Seleme radıyallahu anh, bunun aksi rivayet ediliyor. Yani cünüp de sabahlasa bir kimse orucuna devam etmelidir. Doğrusu budur. Sonra diyor ki Ebû Hureyre radıyallâh yani Ayşe ve Ümmü Seleme Allah Resûlullah aleyhisselâm yakini, yani hanımı özel hallerini çok daha iyi bilirler bu meselelerde daha iyi bilirler ama Fadıl bin Abbas'a gelince küçük sabilerden yani bunun rivayetinde yanlış aktarımda bulunmuş olması yanlış anlamış olması daha muhtemel bu sebeple ne yapmıştır Ebû Hureyre radıyallâh görüşünden dönmüştür fakat kendisinden bu kabilden. Allah Resulü'ne dayandırarak bu hadiste böylece rivayet edilmiştir. Evet, bazen hadisin isnadının sahih olması, hüccet olmasına yetmiyor demek ki. Daha başka illetler söz konusu olabiliyor, burada olduğu gibi. Yani Fadıl bin Abbas'ın bu rivayeti şazdır. Kendi isteğiyle kusan kimse orucu kaza eder. 558 ne olur rivayet? Ebu Hureyir radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kim istemeden kusarsa onun orucu kaza etmesi gerekmez. Kim de isteyerek kusarsa kaza etsin. Bu hadis Buhari ve Müslüman şartlarına göredir. El İsmaili Muceminde Ahmet Hakim, İbn İban, İbnü'l Cerrut, İbnü Ze'ne, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Sünenü Kübra'da Nesai, Darimi, Şerhu's-Sünne'de Bekavi, Ebu Yala, Daru't-Tıni, Şerhu'l-Nasır'da Tahavi ve Sünen'de Beyhak rivayet etmişler. Elbani Irwal Kutlidi'de sayı olduğunu belirtmiştir. Evet. Demek ki kişi kendi isteği olmadan doğal bir sebeple midesi bulandı bir anda kustu. O orucunu bozmaz. Devam eder. Kaza etmesi gerekmez. Ama isteyerek kusarsa bunu kaza etmesi gerekir. Yani isteyerek kusmak orucu bozar. Evet. Allah izin verirse bir sonraki derste hamile veya emzikli kadının orucu başlığıyla devam edeceğiz. Ondan sonra diğer bazı meseleler var. Oruç meselesi veya geniş. Bugün bitmez zaten. O yüzden sonraki derse bırakalım. Subhaneke ve bihamdik ve eşhedü enna ilahe illa ve estağfurke ve tuğbu ileyk.